ve <gülüyor> hayral <gülüyor> hediye hedi Muhammedin Sallallahu aleyhi ve sellem Ve şerral umuri muhtesatuhâ Ve kulle muhtesetin bid'a Ve kulle bid'atin zalâle Ve kulle zalâletin finnâr <gülüyor> riyas Salih'in kitabında geçtiğimiz hafta ibadetlerin az da olsa devamlı olanın faziletli olduğuna dair bir bölüm geçmişti. Bugün de inşallah ibadetleri devamlı yapma başlığı geliyor. Allah Azze ve Celle Hadid Suresi 16. ayetinde mealen şöyle buyuruyor. İman edenlerin Allah'ı anma ve ondan inen gerçeğe gönülden bağlanma zamanı daha gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilen, sonra üzerlerinden uzun bir süre geçince kalpleri katılaşıp da birçoğu fasık olanlar gibi olmamalarını söyle. Allah Azze ve Celle bu ayette el kitaba benzenilmemesi hususunda uyarıda bulunuyor, yasaklamada bulunuyor. Ee, onlar... Yani kendilerine kitap gelmiş, Allah Azze ve Celle'den vahiy gelmiş, buna bir müddet ittiba etmişler, uymuşlar. Bunun ardından bunu terk ederek gerek ibadet olarak gerek itikad olarak bundan sapma göstererek kalpleri katlaşmıştı. Yine Hadid suresi 27. ayetinde şöyle buyrulur. Daha sonra kendisine İncil'i verdiğimiz Meryem oğlu İsa'yı aleyhisselam gönderdik. Ona uyanların kalplerine de şefkat ve merhamet yerleştirdik. Bizim kendilerine emretmediğimiz halde uydurdukları ruhbanlığa gelince onlar onu güya Allah'ın rızasını kazanmak için uydurdular. Ama buna da gerektiği gibi uymadılar. Allah Azze ve Celle onlara ruhbanlığı yazmadı halde yani farz kılmadığı halde emretmedi halde onlardan bazı kimseler kendilerini dünyadan ele tek çekerek, ibadete vererek ruhbanlığı icat ettiler. Yani Allah emretmeden, Resulünden bir delil olmadan bu bidatı çıkardılar. Fakat bu çıkardıkları bidatlerde de kendileri de sebat etmedi. Bütün bidat ehlinin genel olarak yapısında bu durum hakim. Yani onlar Allah'tan ve Resulü'nden bir delil olmaksızın inanılacak bir takım esaslar veya uygulanacak bir takım ameller, uygulamalar icat ederler. Sonra buna kendileri gerektiği gibi uymazlar. Bunun gereğince hareket etmezler. Nahil 92. ayetinde yine ve ipini büktükten sonra çözen kadın gibi olmayın. Hicr 99. ayetinde sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulla devam et buyruluyor. Yani bu ayetleri İmam Nebevi Rahimullah zikrediyor ki yani başlanmış ibadetlerin terk edilmesinin hoş olmamasından dolayı. Bu konuda da Ayşe Radiyallahu anh şu ayeti aktarıyor. Bir kadınla beraber otururken Yanlarına Nebi Aleyhisselatü Vesselam girdi ve bu kadın kimdir diye sordu. Ayşe Radiyallahu anh'a bu kıldığı namazları anlatan falanca kadındır dedi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam yeter. Gücünüzün yettiği kadarıyla ibadet size yeter. Vallahi siz usadınırsınız, bıkarsınız ama Allah usanmaz buyurdu. Ayşe Radiyallahu anh'a dedi ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam katında en sevimli olan ibadet az da olsa devamlı olan idi. Bunlar geçtiğimiz hafta geçmişti. Evet, Abdullah bin Amr r.a. Allah Resulü Aleyhissat vesam şöyle buyurdu: "E Abdullah, gece ibadetine devam ederken, sonra bu ibadeti terk eden falanca kimse gibi olma. Yani bir kimse mesela e, teçrüt namazını, gece namazını veya gece Kur'an okuma böyle bir virt edilmiş, e, sonra bunu terk etmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sakın onun gibi olma diyor. Yani nafile bir takım virtler devam ettiği, nafile ibadetleri olan bir kimse e, bunu bırakmasın. Zaten geçtiğimiz hafta işaret edilen şeyde i̇bn Amr radiyallahu kıssası uzunca geçmişti. Orada e, hep en fazla en sınırda en üst sınırda nafile ibadetleri yapmak istiyor Abdullah bin Amr radiyallahu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu uyarısı ona binaen. Yani senin artık bunları yerine getiremeyeceğin zamanların olacak. Yaşlanacaksın. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buna işaret ediyor. O yüzden ileride terk edeceğin amelleri adet edinme. Az olsun fakat her vakit yapabileceğin şeyler olsun. Yani bir müddet yapıp da sonra bıkkınlık gelerek terk edeceğin amellere girişme diye uyarda bulunuyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şayet kişi e, diyelim gece ibadetinden virdi var. Kur'an'dan veya e, namazlar namaz türünden olabilir. Bu konuyla ilgili Ömer bin Attab radıyallahu diyor ki, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Bir kimse gece Kur'an'dan okuduğu bölümü veya bunun bir kısmını okumadan uyur da, sonra onu sabah namazıyla öğle namaz arasında okursa, o kimse için bunu gece okumuş gibi sevap yazılır. Bunu müslim rivayet etmiştir. Ayşe radıyallahu anhadan gelen rivayette de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlığı veya başka bir sebepten dolayı gece namazını terk ederse gündüzleyin onun yerine 12 rekat namaz kılardı dedi. Bunu da müslim rivayet eder. Yani mesela Nebi aleyhisselatü vesselamın sünnetinde vardı olan bazı işte sureler veya zikirler kişinin gece yatarken adet edilmesi gereken e, bu tip şeyler, hadisler vardır olmuştur. Mesela gece yatmadan önce Mülk Suresini okuyan kimsenin kabir azabından emin olacağı. Bunun gibi şeyler var. İşte e, gece yatmadan önce Kafirun Suresini okumak hakkında bir tavsiye var şirkten uzak kalma için. Mesela kişi çok yorgun, aşırı bir şekilde uyku bastırıyor ve bunları, adet edindiği şeyleri okuyamadan kalıyor uyuyor. Demek ki bu kimse e, bu ecirden bu zikirlere vaat edilen şeyden mahrum olmamak için bunu gündüz, sabah ile öğle arasında bir vakitte kaza edebiliyor. Bu hadisler buna işaret ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini ve edeplerini koruma babı. Nebi aleyhissalatu vesselam size neyi emrettiyse onu alın ve size neyi yasakladıysa ondan da sakının. Haşir suresi 7. ayet. Ve o peygamber... İstek varusuna göre kendi devasından konuşmaz. Onun söyledikleri vahiyden başka bir şey değildir. Necim suresi 3-4. ayetleri. Ali 31. ayetinde Eğer siz Allah'ı gerçekten seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın de. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a böyle demesi emrediyor bu ayette. Kişi eğer Allah'ı seviyorsa Allah'ın da o kulu sevmesinin vesilesi Peygamber ve Vesselam'a ittibadır ve bu aynı zamanda günahların bağışlanmasının vesilesidir. Ahzab 21. ayetinde gerçekten Allah'ı ve ahiret gününü uman ve Allah'ı sürekli ananlar için, zikredenler için Allah'ın Resulü'nde en güzel örnek vardır. Nisa 65. ayetinde hayır öyle değil Rabbine yemin olsun ki onlar aralarında anlaşmazlığa düştükleri her konuda senin hakemliğine başvurmadıkça, Sonra da senin vereceğin karara gönüllerinde bir sıkıntı duymaksızın kesin bir teslimiyetle uymadıkça gerçekten iman etmiş olmazlar. Herhangi bir konuda anlaşmazlığa düştüğünüzde o konunun çözümünü Allah'a ve Resulüne havale edin. Nisa 9. ayeti ve Nisa 80. ayeti Resul'e itaat eden, eden Allah'a itaat etmiş demektir. Bu konuda pek çok ayetler var. İmam Nevevi örnek babından birkaç tane zikretmiş. Şura 52. ayetinde Muhakkak kesen sen insanları dost doğru yola hidayet edersin. Buyuruluyor. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyeleri, öğütleri, emirleri, yasakları bunlar kişi ancak hidayete götüren şeylerdir. Bu Allah Azze ve Celle tarafından Kur'an'da beyan edilen bir garanti. Evlerinizde okunmakta olan Allah'ın ayetlerini ve hikmetini düşünüp öğrenin. Ahzab suresi 34. ayet. Burada da yine e, okunan, tilavet olunan Allah'ın kitabı ve yine tilavet olunan hikmetten bahsediyor Allah Azze ve Celle. Bu da sünnettir. O Rasulün emrine aykırı davrananlar başlarına bir fitnenin yahut acı bir azabın gelmesinden sakınsınlar. Nur suresi 63. ayet. Rasule muhalefet. Onun emrine aykırı davranış iki açıdan olduğu için Allah Azze ve Celle burada iki tür cezadan bahsediyor. Ya bir fitneye uğramak veya da can yakıcı bir azap. Kişi, Rasule itaat boyutunda, peygamberin getirdikleri, yani Allah'a ibadet noktasında, peygamber aleyhisselatü vesselamın getirdiklerinden fazlasıyla Allah'a yakınlaşmak istediğinde bu kimse fitneye düşer. Yani bidatlere sapar ve fitneye düşer. Diğeri ise Rasule itaati tamamen terk etmektir. Bu da kişiyi e, can yakıcı azaba düşürür. Allah Resulü'ne muhalefet iki türlü olduğundan Allah Azze ve Celle bu ayette iki tür cezadan bahsediyor. Yani muhalefet tek kelimeyle zikrediyor. Onun emrine muhalefet edenler ya bir fitneye uğramaktan veyahut can yakıcı azaba uğramaktan sakınsınlar. İşte fitne e, Rasule muhalefettir. Dolayısıyla bugün fitneyi yanlış bir şekilde tanımlayan insanlar var. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uyduğun zaman işte içinde bulunduğun toplumda o toplumun büyük çoğunluğu sünnetlerden habersiz, bunun yerine bidatleri ikam etmiş olduklarından, bidatleri din edilmiş olduklarından kişi sünnete uyduğunda o topluma ters düşüyor. Fakat Allah'a ve Rasulüne ters düşmüyor. Bu kimseye yapılan nasihat şu, fitne çıkarma. Bakın demek ki bir toplumun tanımladığı bir fitne var, bir de Allah Azze ve Celle'nin tanımladığı bir fitne var. Allah Azze ve Celle'nin tanımladığı fitne, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emrine muhalefet etmektir, onun sünnetine muhalefet etmektir. Bu Allah Azze ve Celle'nin tanımladığı fitne. Toplumun tanımladığı fitne ise sünnete uyup da o topluma muhalefet etmektir. Yani burada ciddi bir kavram sapması var. Tam zıt bir anlayış var. Ee, i̇şte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, toplumun diliyle fitne çıkaranları övüyor. Onları müjdeliyor. Bu din garip başladı, tekrar garip haline dönecek. O gariplere müjdeler olsun buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Garipler kimler? İşte azınlık diyor. Yani e, Resule... Allah ve Resulüne isyan eden fasıklar çoğunluğu içerisindeki azınlıklardır, diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Fitne çıkaranlara müjdeler olsun. Ama hangi fitne? Allah'ın dediği fitne değil. Allah'ın kavline göre, bu ayetine göre, Nur Suresi 63. ayetine göre, fitneden uzaklaşanlar, bu toplumun gözünde fitne çıkaranlardır. Allah Azze ve Celle diyor ki, onun, Resulün emrine muhalif davrananlar, ona aykırı davrananlar, ya bir fitneye uğramaktan <gülüyor> Veyahut da can yakıcı azaba uğramaktan Sakınsınlar Evet bu sebeple Bu konuda olduğu gibi bizim her meselede Allah ve Resulü Hakem kılmamız ki Nisa suresi 65. ayeti geçti Rabbine yeminler olsun ki iman etmiş olmazlar Bu iman etmiş olmamayı Allah azze ve celle 3 tane hasletle zikrediyor Birincisi Resule muhakeme Olmamak yani çekişilen Muhalif düşülen konularda ayrılık olan konularda o konuyu rasule muhakeme olarak halletmeyenler bunlar iman etmiş olmazlar. Allah yemin ediyor buna. Dünya hükmü bakımından müslüman hükmünde olabilirler. Çünkü e, bugün Müslüman coğrafyadaki insanlar, Müslüman kimliğine sahip insanların büyük çoğunluğu bunu yapmıyor. Rasul'e muhakeme olmuyor. Hatta bunun yerine tağuta muhakeme olmak istiyorlar. Kimisi Hanefi mezhebine, kimisi falan tarikata, kimisi falan cemaate muhakeme olmak istiyor. Rasul'e muhakeme olmuyorlar. Bunlar dünya hükmü bakımından Müslüman adına alsalar bile Allah Azze ve Celle yeminle söylüyor ki iman etmiş olmazlar. İki, sadece bununla iş bitmiyor. Rasul'e muhakeme oldun iş bitmiyor. Rasul'ün verdiği hükümden dolayı gönüllerinde hiçbir sıkıntı hissetmeden, hiçbir itiraz... İtirazvari bir duygu olmazsın tam anlamıyla teslim olmadıkça, o hükmün gereğini yerine getirmedikçe yine iman etmiş olmazlar diyor Allah Azze ve Celle. Yani bazı insanlar Rasule muhakeme olmaya yanaşıyor ama sadece muhakeme olmaya yanaşıyor. Tamam, sünnete bakalım. Kitap ve sünnet diyorlar ya, kitap ve sünnet diyen bir sürü insan var, sadece kitap ve sünnet diyen. Yani tarikatı terk etmiş, sünnet. İşte taklide kar çıkmış. Sadece kitap ve sünnet diyen insanları var. Hadi kitap ve sünnete dönelim. Tamam kitap ve sünnetteki bu ama biz fitne çıkmasın diye yapmıyoruz bunu. Veya bu zamanda bu daha uygun. Yani Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın getirdiği şeyin şu an zamanı değil. Bunun gibi söylemlerle Resulün getirdiğine karşı itirazlarını, kalplerindeki bu itirazları dilleriyle açıkça ortaya koyuyorlar. Allah Azze ve Celle diyor ki Rabbine yeminler olsun bu da iman etmiş olmaz. Bu da iman etmek değil. Yani itiraf etmek değildir bakın iman demek ki. Aslında bu ayet ehl Sünnet vel Cemaat'in iman tanımını birebir tanımlayan bir ayettir. Hani ehl Sünnet'in iman tanımı iman söz ve ameldir. Söz, yani kabul olarak ikrar etmek, hakkı ikrar etmek, hakkı kabul etmek. Amel, icraatı gerçekleştirmek. Yani İbn-i Kayyim verdiğimiz verdiği misali, iman derslerinde zikretmiştik. İbn-i Kayyim Rahimullah buna güzel bir örnek veriyor. Bir kimse geliyor bir topluluğa. Bu topluluğa diyor ki sizin oturduğunuz evin yan tarafında yan binada hemen yangın çıktı çabuk kendinizi kurtarın yoksa bu ateş sizi yakacak bu adam böyle bir haber veriyor ve burada oturanlar diyorlar ki vallahi sen doğru sözlü bir adamsın Senin biz hiç yalan işitmedik sen ancak doğruyu söylersin senin söylediğinde haktır sen eğer burada yangın var diyorsan aynen öyledir yangın vardır dese ikrar ediyorlar yani söz gerçekleşiyor ama amel yok kıllarını kıpırdatmasalar Kendilerini bunlar nasıl yangından kurtaramıyorsa, yani hakkı itiraf etmek, mücerred itiraf, amel olmaksızın, bu ateşten onları kurtarmıyorsa, işte Muhammed ve Vesselam Allah'ın Resulü'dür, o doğru sözlüdür, o hak ile gelmiştir demek, ama ona ittiba etmemek, işte kişi ateşten böylece kurtaramaz, diyor İbni Kayın Rahimullah. Bu aslında Allah Azze ve Celle'nin bu ayetindeki, Durumdur. Kişi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı ikrar etmekle, sözüyle ikrar etmekle dünya Müslümanı hükmünü alıyor. Ama ameliyle bunu icrata geçirmek, yani gerçekten kalbi e, bu söylenen şeye, mesela diliyle söylediği şeye gerçekten kalbi itikad etse, yangın geliyor, adam orada durur mu? İlla ki bunu amele döker ve o ateşten kendisini kurtarmaya çalışır gerçekten kalp itikad etse demek ki bu aslında gerçekten kalbin itikad etmesi değil dilin yalanı sen doğru söylüyorsun derken yalancılar Allah azze ve celle bakın bunların bu halini münafıklığın suresinin başlarında o kadar güzel ifade ediyor ki münafıklar diyor Allah azze ve celle sana geldiklerinde şehadet ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün derler sen Allah'ın Resulüsün derler yani buna şahitlik ediyoruz derler Allah da şahitlik eder ki münafıklar yalancılardır diyor. Hangisinde yalancılar? Söyledikleri sözde değil. Söyledikleri söz doğru bir söz. Muhammed Allah'ın Resulüdür sallallahu aleyhi ve sellem. Bu söz doğru. Ama Allah buna rağmen, doğru bir söz söylemelerine rağmen neden münafıklar yalancılardır diyor? Çünkü münafıklar kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylüyorlar. Muhammed aleyhisselatü vesselama dilleriyle itaat ederken, onun Resul olduğunu söylerken, aslında kalpleri bunu onaylamadığı için kalbin şahidi aslında azaların amelidir. Kalbin şahidi dil ile, sadece dille mücerret kalırsa bu sadece dünyada Müslüman hükmü almaya yarıyor. Eğer e, azalar dille ikrar edilen, kabul edilen şeye, ee, Muhafakat etmiyorsa, uyum göstermiyorsa onun gereğiyle amel etmiyorsa yani düşünün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sayı Müslüm'de gelen bir rivayette sahabeden birisinin elinde altın bir yüzük görüyor. Senin parmağında diyor ateşten bir halka görüyorum diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bu söze muhatap olan kişi iman etmiş bir sahabe. Derhal o altın yüzüğü çıkarıyor ve atıyor. Derhal. Diyorlar ki ona Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geçip gidince bunu al işte hanımına versin veya başka türlü faydalanırsın. Siz diyor eşitmediniz mi diyor. Allah Resulü ona ateş dedi diyor. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a iman böyle. Yani sahabedeki iman böyle. Bu yüzden Allah Azze ve Celle onların imanını övdü ve ayetinde ta kıyamet gününe kadar gelecek herkese böyle iman etmelerini şart koştu. Dedi ki kitabında eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi, sizinkinin aynısıyla, misliyle iman ederlerse hidayeti bulurlar. Eğer onlar gibi iman etmezlerse hidayeti yok. O sahabenin iman ettiği gibi iman edersek eğer biz hidayeti buluruz. Bizde sahabeye nazaran yakinde azalmalar var. Bu yakindeki azalma oranında da Allah Azze ve Celle bizi daha fazla mazur görüyor. Amel ettiğimiz takdirde de Ecrimizi bu asırda yaşayan Allah Resulü'ne itibar eden Müslümanların Ecrini sahabe gibi 50 kişilik ecirle Derecelendiriyor Ama O Resulü'ne ittiba etmek bu zamanda işte kor parçası tutmak gibi Diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yani bütün toplum Resulen bir nevi yüz çevirmiş, dilleriyle Resul'ü ikrar eden, dilleriyle kitap sünnet diyen ama amelleriyle kitap ve sünnete harp eden bu insanlar topluluğu içerisinde onlar senin tutunduğun yola fitne çıkarmak diyorlar ve sen bunu bir kor gibi avuçluyorsun, bundan dolayı başına geleceklere katlanıyorsun, işte bunu yaparsan Yaptığın takdirde Allah Resulü'nden bu vaat geliyor. Onlara diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sizden yani sahabelerden 50 kişilik gibi ecir vardır. Onlara bu ilim iki kapak arasında ulaşır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı görmedik. Ona inen ayetlere biz şahit olmadık. Onun nübüvvet delillerine gözlerimizde biz şahit olmadık. Ağacı çağırıp ağaç itaat ettiğinde biz buna şahit olmadık. Şimdi buna şahit olsaydık, inkarımız veya muhalefetimizin cezası çok daha şiddetli olurdu. Fakat bize bu ilim iki kapak arasında ulaşıyor. Hadis kitaplarıyla veya Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla bize iki kapak arasında Allah Resulü ve Vesselam'a gelenler ulaşıyor. Ve sen de buna iman edip, basit değil yani bu iman, yani iman ve ameli kastediyoruz. Bu basit değil, amele döktüğün zaman problemlerle karşılaşmaya başlıyorsun en yakın çevrende. Ailenin içerisinde başlıyor. Ailenle imtihan ediliyorsun yani. Eğer doğru hareket edersen, yani sünnete uygun hareket edersen, sana itiraz eden ailene karşı taşkınlık yapmazsa, nasıl davranılması gerekiyorsa, öyle davranırsan, Allah senin ailenden de birilerini senin tarafına, seninle beraber e, Allah'a itaate destek kılabilir. Dilerse de ömür boyu, e, muhalefet eden düşmanlar da kılabilir. Yani muhakkak düşmanların da olacak. Bu konuda sana arka çıkanlar da olacak. Yani Furkan Suresi'nde anlatılıyor bu durum. Peygamberler, rasuller, zikre ittiba edenler, peygamberlerin getirine tabi olanlar, bunların şeytanlardan düşmanı olacağı. Yani aslında sana düşmanlık eden kişinin senin annen, senin baban, senin kardeşin senin arkadaşın, senin e, iş arkadaşın bunlar değil asıl düşmanının şeytan olduğunu bil sen ne zaman ki şuurlandın, kitap ve sünnete dönmeye karar verdin ve fiiliyata döktün fiiliyata dökmezsen yine bu imtihanlarla pek karşılaşmazsın çünkü zaten hakikate iman etmiyorsun Allah katında geçerli olan bir imana ulaştığını anladığı zaman şeytan Askerlerini e, Senin Üzerine Göndermeye Başlar İlk Önce Sana Vesvese Vermeye Çalışır Sen Allah'ı Zikrederek Onun Vesveselerinden Onun Silahlarından Korunursan Bu Sefer Allah'ı Zikretmeyen Yakınlarını Senin Aleyhine Kışkırtmak ister. Sen Zikrettin Allah'ı Allah'ı Zikretmek Koruyucu Bir Kaledir Allah'a Sığındın Şeytanın Vesvesesinden Allah'a Sığındın Baktaki Şeytan Kendisi doğrudan sana yanaşamıyor. O sefer ne yapacak? Çoluk çocuğunla, yakınlarınla, ilişkide olduğun insanlardan Allah'ın zikrini unutmuş birilerini illaki kullanarak senin aleyhine çevirecek. Belki iftiraya uğrayacaksın. Belki olmadık şeylerle karşılaşacaksın. Belki eziyet edileceksin. vesaire. En basiti bunun işte fitne çıkarıyor denmesidir. Yani hakkın Tam zıttıyla açıklanmasıdır. Hakkın batıl, batılın hak gösterilmesi. Hainin emin sayılması, eminin hain sayılması. Bunun gibi e, durumlarla insan karşılaşır. Bu yüzden bu kor tutmak gibidir. Sen bu koru tutarsan ahirete iman ettiğini gösterirsin. Ben bu dünya hayatına değil, ben ahirete iman ediyorum. Benim alacağım ecri Rabbim verecek. Onun karşılığı da e, ya cennet ya cehennem benim bu dünyada işleyeceğim amere göre dersin ve ona göre yolunu çizersin. Ama dünyaya kaptırırsan, ben dünyada rahat edeyim. Nasılsa Allah ve Rasulü'nü ikrar ettiğimi bu toplum kabul ediyor. Beni Müslüman kabul ediyor. Yani namazda illa kılman gerekmiyor bu topluma göre. Ha, kılarsan da sünnete göre kılamazsın. Kılmazsan karışmazlar. Yani namaz kılmasan çok fazla müdahale etmezler sana. Doğru bir adam ol yeter. Yalan söyleme, hile hurda yapma, doğru bir adam ol yeter. Bu toplum bunu çok güzel bir Müslüman olarak kabul eder. Ama Allah Müslüman kabul etmiyor. Bununla beraber şayet bu kimse namaz kılmaya kalkarsa ama toplumun ne idüğü belirsiz, nereden öğrenildiği belirsiz şekillerinde bir namaz kılarsa buna da karışmazlar. <gülüyor> 5 vakit abdesti namazlı derler. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen delillerle amel etmeye kalktığında işte onunla imtihan edilirsin. Çünkü artık iman ediyorsun. İman ediyorsun. Amele döküyorsun imanını. Ama imanını doğru bir şekilde yerine getiriyorsun. Doğru bir şekilde yerine getirdiğin için şeytan askerlerini senin üzerine gönderiyor. Şeytanın kullandığı insanlar yakınların oluyor. Doğru amel etmezsen yani hakkı bildiğin halde, yani sünneti öğreniyorsun, Allah Resulü'nün sünnetini öğreniyorsun. Namazdaki sünnetini, abdestteki sünnetini, hacdaki, oruçtaki ve diğer ibadetlerindeki, diğer davranışlarındaki sünnetlerini biliyorsun. Sünnetleri bilmene rağmen topluma ters düşmemek için bu sünnetleri terk eder de, bunun yerine alternatif olarak üretilmiş halkın sünnet kabul ettikleri bilatleri yaptığın takdirde bu imtihanlarla karşılaşmazsın. Hatta destekçiler bulursun. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyel radıyallahu anh'ın rivayet ettiği şöyle buyuruyor. Ben size herhangi bir şey emretmedikçe beni kendi halime bırakın. Sizden önceki ümmetleri çok soru sormaları ve peygamberleriyle münakaşa etmeleri helak etmiştir. Ben size herhangi bir şey yasaklarsam ondan kesinlikle kaçının. Bir şey emredersem onu da gücünüz yettiği kadarıyla yerine getirin. Burada bu hadisi defalarca açıkladık. Baş tarafındaki e, misal şu. Önceki ümmetlerin helak olma sebebi peygamberlerine çok soru sormaları. Demek ki bu soru sormalarında işi yokuşa sürme var. Yani öğrenme amaçlı, gereği neyse teslim olup bununla amel etme amaçlı sorular değil de peygambere soru sorup peygamber bir açıklama yapınca da kelam yapmalarıdır. Yani münakaşa, muhalefet etmeleri. Yani Musa Aleyhisselam'a sordukları şey gibi, buzağının durum hakkında sordukları gibi. Allah buzağı kessinler diyor da, bu hangi buzağı, nasıl bir buzağı? Ey Musa Rabbine sor. Bunlar sordular, Allah Azze ve Celle'den gelen her açıklamada bunları daha çok zarara, zora sokucu şekilde geldi. İşte bu dine karşı kim zorlama yoluna giderse, bu din kendisinin aleyhine zorlaştırılır. Sana basit bir şekilde mesela mest, mestlere mes. Bu mesler nasıl olacak? Peygamber aleyhissalatü vesselamdan gelen ne? İşte çoraplara ve meslere mes etti, ayakkabısına mes etti. Bu ayakkabının vasıfı nasıl olacak? Peygamber aleyhissalatü vesselamdan sahip bir şey yok. E sahip bir şey yoksa o zaman bunu biz dolduralım. Alimler doldurmuştur. Alimler doldurmuş zaten. Nasıl doldurmuş? İşte kendi başına ayakta durabilir olmalı. Bak peygamberin açıkladığıyla yetinmiyorsun. Zora sokuyorsun ya bu mes nasıl olacak? Zora sokuyorsun, araştırıyorsun. Alimin biri demiş ki ayakta durabilecek kendi başına. Bu da yetmiyor sana. Biraz daha zorluyorsun. Bu olur mu acaba? Biraz daha zorluyorsun. İşte hiçbir deliği olmayacak. Su geçirmeyecek veya şu kadar mesafe yürüyebileceğim bir şey olacak falan da falan. Yani bunun arkası gelmiyor ve kendi yine bu dini zorlaştırıyoruz. Ondan sonra da ne oluyor? Muhalefet. Namaz meselesinde de böyle. Şimdi Hanefi mezhebindeki tuhaflığa bakın. Diğer mezhepler içerisinde Hanefi mezhebinin çok müstesna bir yeri vardır. Yani çok ayrı bir özelliği var Hanefi mezhebinin. Şimdi düşünün. Hanefi mezhebinde namazı terkin hükmü nedir? Büyük günah. Yani terk edersen kafir olmazsın. Tembellikle terk edersen kafir olmazsın. Ve şayet İslam devleti varsa bu kimse dövülür, hapsedilir falan filan böyle. Ama kafir olmazsın Hanefi mezhebinde. Peki namaz kılmaya kalktığın zaman nelerle karşı karşıyasın? <gülüyor> namazı 90 kilometreden aşağıda saltamaz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bir sınırlama değil 90 kilometre. Hanefi mezhebinde olan bir sınırlama. Abdest almaya kalktığın zaman çoraba mest edemezsin. Cem yapamaz. Seferdeyken bile Cem yapamaz. Sadece Arafat'ta. Cem de yapamaz. Ondan sonra abdestin farzları, şunlar, bunlar, yani ee, sünnette gelenin dışında bir sürü şeyler var. İşte kazaya da bırakabiliyorsun namazı. Kazaya bırakmak da caiz. Kaza da edebiliyorsun, terk edebiliyorsun yani namazı. Namazı terk etmeye programlı bir mezhep yani. Yani namaz kılmaya kalktığın zaman zor. Üstelik namazı sadece farzlarla da kılamazsın. Sünnetlerin de yani farz gibi kılarsın. Mesela eee bu asırda yaşayan bir Hanefi açsa Hanefi meselinde en güvenilir ilmihal kitaplarından birisi. Mehmet Zihni Efendi'nin Nimetül İslam kitabıdır. Nimetül İslam kitabına baktığın zaman şöyle bir ifade görürsünüz. Sünnetleri terk eden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail olamaz. Böyle bir ifade var ve bunu namazın sünnetleri hakkında kullanıyor. Yani nafileleri hakkında kullanıyor. Bu Demektir ki bu farz. Yani ondan indi de bu farz. Bu sebeple bir kimse namaz kılmasa ona dedik ya hiç karışmazlar. Ama sadece farzları kılsa onun başına kıyameti koparlar. Adam namaz kıldığına pişman olur. İki gün sonra belki namazı bırakır. Yani burada şöyle bir şey var. Peygamberin sünnetini terk etmek, evet şefaatten mahrum olmaya sebebiyet verir. Ama hangi sünnet? Peygamber aleyhisselatü vesselam hiç sünneti. Namazın sünnetlerine gelince, müekked sünnetler dediğimiz bu sünnetlere gelince, bunu terk edebilmeyi zaten kişi Peygamber aleyhisselatü vesselamın sünnetinden öğrenmektedir. Yani bunu terk edebilmesi Peygamber aleyhisselatü vesselamın sünneti iledir. Yani Peygamber aleyhisselatü vesselamın sünnetine uymak isteyen kimse, farz namazların dışındaki şu sünnet, müekked sünnet namazları farz itikat etmemeyi sünnetten öğrenir. Peygamberin sünnetini terk ederse bunu farz olarak itikad eder. İşte asıl peygamberin şefaatinden mahrum kalmaya sebep olacak itikad budur. Bilmiyorum anlatabildim mi? Yani e, peygamber aleyhisselatü vesselamın sünnetlerinin mertebeleri vardır. Bazısı farzdır. Mesela öğle namazını dört rekat kılmak gibi bu farzdır. Ama sünnetle sabittir bu. Bu sünneti terk eden şefaatten mahrum olur. Beş kılan öğleyi veya öğle namazını üç kılan Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın şefaatinden mahrum olur bu doğru. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın farz hükmünde olmayıp da müstahap olan yani emre derken teşvikle emrettiği, yani gerekçesini açıkladığı, mukabilinde sevap vaad ettiği bazı şeyler vardır ki bunlardan müstahap olan emirleridir. İşte namaz farz namazların dışındaki şeylerde böyle. Mesela Talha bin Ubeydullah radıyallahu gelen rivayette Allah Resulü ve Vesselam'a bir bedevi geliyor. Allah neler farz kıldı diyor. Haccı, orucu bunların hepsini zikrettiği bu hadiste namazları sadece beş vakit farzlarını anlatıyor. Bitir bile geçmiyor burada. Ben diyor bu bedevi, ben diyor senin bu söylediklerinden sadece bu farzları yapacağım. Ne fazla yaparım ne eksik yaparım diyor. Allah aleyhi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki şayet bu adam diyor dediğinde durursa Dediği gibi yaparsa, yani sadece farzları kılar, bundan hiçbir şey eksiksiz yaparsa, bu cennettiktir diyor Allah Resulü ve Vesselam. Şefaatten mahrum olmak ise kişiyi cehennemlik yapan bir kötülemedir. Kim günde 12 rekat nafile kılarsa diyor Allah Resulü aleyhi Vesselam, onun için cennette bir ev yapılır. Ve daha başka her biri için ayrı sevaplar, ecirler de vaat ediliyor işte bu vaatle birlikte yapılan emirler müstahap hükmünde olanlardır. Yani yapana bunun sahabı var, yapmayan da bunu terk edebilir. İşte bunu da terk edebileceğini kişi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden öğrenir. Yani Peygamber'in sünnetine ittiba etmiştir bu kimse. Dolayısıyla bu kimsenin asla şefaatte mahrum olması gibi bir tehdit söz konusu değil. Ebu Necih İrbad bin Sariye radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize kalpleri ürperten, gözleri yaşartan, çok tesirli bir konuşma yaptı. Biz Allah'ın Resulü, bu sanki ayrılmak üzere olan, yani veda eden bir kimsenin nasihatine benziyor. Bize ne vasiyette bulunursun, ne tavsiye edersin dedik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine şöyle buyurdu. Allah'a karşı hata etmekten sakınmanızı, Allah'tan korkmanızı. Başınıza Habeşli bir köle bile emir tayin edilmiş olsa, ona itaat etmenizi tavsiye ederim. Benden sonra içinizde hayatta kalanlar pek çok ihtilaflar görecektir. Ayrılıklar, görüş ayrılıkları görecektir. Bu durumlarda size düşen benim sünnetime ve doğru yolda olan Raşit halifelerin sünnetine sarılmaktır. Buna... Sımsıkı sarlın, sonradan ortaya çıkarmış bidatlerden sakının. Çünkü her bidat sapıklıktır. Bunu Ebu Davud-i Tirmizi, i̇bn Mace, Ahmet bin Hanbel ve daha başkaları sahip-i isnatla rivayet ediyorlar. Ee, İbn-i Mace'deki rivayette şöyle bir ziyade var. Ben sizi gecesiyle gündüzü eşit olan bir aydınlık yolda bıraktım. Artık kim bu yolu terk ederse kendi aleyhine sapmış olur. Burada <gülüyor> Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yani peygamberin vefatından sonra Genelde bu böyle şeyler olmuş. O peygamber vefat eder, onun ardından gelen kimseler de düşerler pek çok konuda. Bu ümmette düşecek diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yalnız bizim önceki ümmetlere nazaran yine ayrıcalıklı farklı bir durumumuz var. Nedir o? Geçmiş ümmetlerin peygamberlerinde, onlara inen kitaplarda onlara... Size dininiz tamamlandı diye bir şey vaat edilmedi. Onlara dinlerinin tamamlandığı, kamil bir şekilde olduğu bildirilmedi. Bu sebeple onlarda peygamberlerinin ardından kendilerine ilham olunan kimseler vardı. Yani Allah tarafından Rahmani ilhamlar yapılan kimseler vardı. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, şayet benim ümmetimde böyle kimseler olsaydı o Ömer olurdu diyor. Yani kendisine ilhamla söyletilen, Allah tarafından konuşturulan kimseler olsaydı, ihtiyacı olsaydı yani bu ümmetin, o Ömer olurdu onlardan birisi diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İşte bu ümmetin ilham olunan kimselere ihtiyacı yoktur. Keşf sahibi kimselere ihtiyacı yoktur. Bunların keşfine ihtiyacı yoktur. Rey sahiplerinin reylerine ihtiyacı yoktur bu ümmetin. Siyaset ehlinin siyasetlerine, yani zamanın şartlarına göre sünnetten sapılabilme veya sapılamama bu değerlendirmeleri yapacak kimselerin siyasetlerine bu dinin ihtiyacı yoktur. Din tamamlanmıştır. Yani 1400 sene önce tamamlandığı bildirilen bu din, ta kıyamet gününe kadar böyle. Kişinin diniyle ilgili olarak Kur'an ve sünnet dışında, vahiy dışında başka bir şeye ihtiyacı yoktur. Kim bunların dışında bir yol edinirse... Dayanak edinirse mutlaka ihtilafa düşer. İhtilafla kastımız Allah ve Resulüne muhalefettir. İnsanların birbiriyle ihtilafı değil. Muhakkak ki hakka sarılanlar kıyamet gününe kadar halktan sapanlara karşı ihtilaf oluşturacaktır. Onlardan ayrı olacaktır. Yani bu kaçınılmaz bir e, gerekliliktir insanlar için. Ama bizim düşünmemiz gereken şey işte Allah'a ve Resulüne muhalefet etmememiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada e, ince bir şey daha söylüyor. Yani ümmet ihtırafa düştüğü zaman benim sünnetime diyor. Sonra ve raiş talifelerimin sünnetine diyor. Yani raiş talifeler kimler? Ebubekir Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Niye bu dört halifeyi sadece sayıyorsun? Bunda delilin nedir derseniz. Sefine radıyallahu anh'ten gelen rivayette diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, benden sonra hilafet 30 senedir. Bundan sonra ısırıcı sultanlık başlayacaktır diyor. Bu 30 sene işte bu dört halifenin dönemidir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü temize çektiği kimseler bunlar. Bu raşit halifelerin, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden başka ayrıca bir sünneti yok, dikkat edin. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, burada Arapça metninde, Arapça lafzında, فَاَدُّوْ <gülüyor> ha Ona azı dişlerinize, bin nevaciz, azı dişlerinizle sımsıkı sarılın derken, pekin bir zamir işaret ediyor. Ona diyor, onlara demiyor bak, ona yani aslında tek bir tane sünnet var. Bu raşid Halifeler ise Peygamber aleyhissalatü vesselamdan sonra yeni çıkmış bazı olaylar var. Mesela Allah Resulü aleyhissalatü vesselam zamanında e, Mescid-i Nebevi genişletilmemişti ama Ömer radıyallahu zamanında genişletildi. Neden? Buna ihtiyaç duyuldu. Bakın Ömer radıyallahu bir uygulamada bulundu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hayatında işaret ettiği bu şey orada gerçekleşti. Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam hayatında demişti ki şu kapıyı kadınlara ayırsak. Ama o kapıyı kadınlara ayırmadı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu söylediği andan itibaren İbn Ömer radıyallahu anh'a bir daha o kapıdan girmemişti. Ta ki Ömer bin Hattab radıyallahu an halife olduğu zaman o kapıyı kadınlara ayırdı. O kapıdan erkeklerin girmesini yasakladı. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatındayken yapmadığı bir şeyi Raş i halifeler yaptı. Dikkat edin şimdi. Yani bunlar düşünülmesi, idrak edilmesi, tefekkür edilmesi gereken şeyler. Abdullah bin Zübeyr radiyallahu anhuma. Halife miydi? Halifeydi ama şu halifelerden değildi. Bakın Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Ey Ayşe şayet kavmin, kavmin, cahiliyeden yeni çıkmış olmasalar, Kabe yıkar, onu İbrahim aleyhisselamın kurduğu temeller üzerine yeniden inşa ederdim diyor. Zira o diyor temellerinden kaydı, diyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Bunu yaptı mı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Yapmadı. Bir illet zikretti. Dedi ki kavmin cahilden yeni çıkmış olmasalardı. Bu illetle ilgili durum Ebubekir Radyalan zamanında var. Ebubekir Radyalan bunu yapmadı. Ömer Radyalan zamanında Müslümanlar İzzet'e kavuştu. Ömer Radyalan bunu yapmadı. Yani Kabe'yi yıkıp asli konumlarına kondurmadı tekrar. Osman Radyalan yapmadı. Ali radıyallahu anh yapmadı. Raş halifeler yapmadı. Bu işe kim girişti? Abdullah bin Zubeyr radıyallahu girişti. Bir ihtidat etti yani. O dedi ki kendince peygamber aleyhissatü vesselam böyle bir illetten bunu yapmadı. Bu illet artık geçerliliğini yitirdi ve ben bunu yapacağım dedi. Hata etti. Peygamber aleyhissatü vesselam yapmadığı şeyi o yaptı ve bunun bedelini canıyla ödedi. Fitne çıktı. Şunu demeye çalışıyorum. Hani bugün insanlar diyorlar ya. Bu dediğin şey sünnet. Mesela çoraba mesetmek sünnet veya ayakkabıyla namaz kılmak sünnet. Evet, sünnette sabit. Ama biz bunu yaparsak fitne çıkar. Yani topluma ters düşeriz. Şöyle baskılarla karşılaşırız. Bu sebeple insanlar sünneti anlayıncaya kadar, tevhidi anlayıncaya kadar bunu terk edelim. Bakın bu sünnete muhalif bir anlayıştır. İlleti kendini icat ediyorsun. Şunu bilmemiz lazım. Peygamber aleyhissalatü vesselamdan yaptığı, uyguladığı, sabit olan, sayı olarak sabit olan ne varsa bizim içinde, toplum içinde en maslata uygun olan odur. Terk ettiği de ne varsa maslahata en uygun olan onu terk etmek diyor. Şayet raiş halifeler yapmadıysa. Bakın raiş halifeleri biz genişletiyoruz. Yani peygamber aleyhissalatü vesselam çünkü onların uygulamalarını, yani sünnete uygun olan uygulamalarını kendi sünnetine dahil etmiştir. Eğer rayışlı halifelerden sonrakilerinin birinin işi ise bu, ondan uzaktır. Maviye radıyallahu mesela. Maviye radıyallahu anh ısırıcı sultanlar diye bu hadiste bahsedilenlerin ilkidir. Evet, sahabedir. Fazleti sabittir. Biz Mavi radıyallahu şahsı şahsi hakkında bir şey söylemiyoruz. Yalnız şuraya dikkat çekiyoruz. Mavi Radialla Peygamber Aleyhisselatü vesselamın kendisinden sonra vasiyet ettiği bu Raş talifelerden değil. Dolayısıyla onun e, maslahat gereği yaptığı uygulamalar asla tabi olunacak uygulamalar değil. Artı Ebu Bekir anh bile yapsa, Ömer Radiallan bile yapsa, Osman Radiallan bile yapsa, Ali Radiallan bile yapsa yani raiş talifelerden biri daha iyi yapsa, eğer Sünnete aykırıysa ona da tabi olunmaz. Çünkü bu ifade bu halifelerin Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın sünnetine aykırı olmayan uygulamalarını Allah Resulü'nün sünnetine dahil etmektedir. Bu yüzden Ebubekir radıyallahu anh'ın temettu uygulaması Peygamber Aleyhissalatu vesselam sünnetine dahil edilmemiş, buna karşı çıkılmıştır. Ömer radıyallahu anh'ın bir mecliste üç talak meselesi hakkındaki fetvası bundan dolayı Allah Resulü'nün e, sabit sünnetine muhalif olduğundan Genel geçer bir sünnet haline getirilmemiştir. Bu yüzden Osman radıyallahu anhın ikinci ezan uygulaması buna dahil edilmemiştir. Mina'da namazı tam kılması buna dahil edilmemiştir. Muavi radıyallan kısası şu: Onun zamanında pek çok e, muhalefetler girdi. En önemli dikkat çekici olaylardan birisi şu: Muavi radıyallan'a diyorlar ki, Muavi radıyallan Mina'da namazı iki rekat kılıyor. Ali radiyallahu da iki kılıyordu. Osman radiyallahu işte onun için değişik sebepler açıklıyor. İmam Zühri'den gelen rivayetler var. Gerçek sebebini Allah bilir. Yani Osman radiyallahu bir iştahat medicesinde Mina'da tam kılıyor. Allah Resulü Mina'da iki rekat kılmıştı. Seferiydi orada. Ebu Vekir ve Ömer r.a. da orada 2 rekat kılıyordu. Osman r.a. da hilafetinin ilk yıllarında 2 rekat kıldı. Sonradan 4 rekat kılmaya başladı. Burada mesela i̇bn Mesud r.a. buna uyulmayacağını söylüyor. Ama fitne çıkmaması için, yani insanların kanlarının dökülmesine sebep olacak bir fitne çıkıp çıkılmaması için, halifeye de itaat Allah Resulü tarafından emredilen bir şey olduğundan, işte bu cemaatle namazda burada İtaat ediyor. Bakın İbn-i Mesud burada demek ki şahsi rey ile fitne çıkmasın diye maslahatı gözetmek için değil, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sünnet sabit olduğu için bu sünnete uyarak burada itaat ediyor. Yani dört rekat kılmasına ittiba ediyor Osman Radyallahu'nun. Fakat bunun yanlış olduğunu da söylüyor. Çünkü Osman Radyallahu'nun bu konudaki gerekçesini bilmiyordu İbn-i Mesud Neyse Ali Radyallahu'nun tekrar bu sünneti ortaya kaldırıyor. İki rekat kılmaya başlıyor Mina'da. Muaviye Radiyalan daha haliyle iki rekat kılıyor. Sonra Muaviye taraftarları Emeviler geliyorlar Muaviye Radiyalan'a diyorlar ki, sen diyor neden Mina'da iki rekat kılıyorsun ki? diyorlar. O da diyor ki Allah Resulü'nün diyor ben Mina'da iki rekat kıldığını gördüm. Ebu Bekir ve Ömer de iki rekat kıldılar diyor. Ona diyorlar ki Osman Radiyalan dört kılardı. Emeviler Osman Radiyalan'ın taraftarlığını da yapıyor ya. Osman radıyallahu anh dört rekat kılardı diyor. Osman radıyallahu gibi birisine sen muhalefet etmen edepsizlik sayılır diyorlar. Ee, diğer taraftan iki rekat kılmaz da Ali radıyallahu uygulamasına uymak oluyor. Yani kişilere indiriyorlar bunu. Sen Ali'ci misin, Osman'cı mısın psikolojisine sokuyorlar yani. Senin diyor Osman radıyallahu muhalefet etmen saygısızlıktır. O yüzden... Dört rekat diyor ve Muaviye Radyo'ya minada dört kılmaya başlıyor. Bugün işte taklitçi mantığın temelinde bu vardır. Sen Hanefi değil misin kardeşim? Senin işte sana hadis ulaşmış hiç önemli değil. Ebu Hanefi'ye muhalefet etmen saygısızlıktır. Böyle bir anlayışı e, şimdi telkin ediyorlar. Yani bu evveliyatında başlamış bir düşünce ama Raş Salifelere dayanmıyor dikkat edin. Raşit halifelerden sonrasında başlıyor. Demek ki biz bu hadiste şuna dikkat edeceğiz. Benden sonra yaşayanlarınız pek çok ihtilaflar görecek. Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında ortaya çıkmamış da sonradan ihtiyaç olmuş bazı meselelerle ilgili yeni bir takım şeylerdeki uygulamalarda da yine raşit halifelerin uygulamasını aynen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendi sünnetine izafe ediyor. Bugün işte bu hakikati anlayamayan, bu hadise anlayamayan bazı kimseler çeşitli konularda itirazları sözler ediyorlar. Mesela bunu diyor Allah Resulü yapmamış diyor. Mesela kavliyle yönlendirmeler var Allah Resulü esat vesam. Bunu diyor Allah Resulü yapmamış diyor. O zaman diyor bu bidattır. Bu bu kadar basit değil. Raş talifeleri de gözeteceksin. Allah Resulü esat vesam zekat vermeyenlerle savaşmadı. Zaten Ebu Bekir radıyallahu anh, Ömer radıyallahu anh da bu noktadaydı. Allah Resulü'nün yapmadığı bir şeyi yapıyorsun dedi yani. Ebu Bekir radıyallahu anh, ısrar etti. Sonra hakikat ortaya çıkınca Ömer radıyallahu dedi ki, anladım ki diyor Allah Ebu Bekir'in radıyallahu anh, gönlünü açmıştı diyor. Bu hak olan şeyi açmıştı diyor. Benim de gönlüm buna ancak bundan sonra diyor ikna oldu diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam mesela kadınlarla erkeklerin e, seslerini, görüntülerini birbirlerinden uzaklaştırmak için e, pek çok kavli ve fiili uygulamalar olmuştur. Mesela namazda ön saflar erkeklere, arka saflar kadınlaradır. E, bunu açıklamıştır. Ses disiplini olarak tasfik kadınlara el çırpmak imam yanılırsa erkekler... Ee, Subhanallah derler, tesbih yaparlar yani. Kadınlara ise tasvik şu el çırpma. Yani onlar sesli olarak da söyleyemez. Ee, namazı bitirdiği zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dışarıda veya kapılarda kadınlarla erkekler karşılaşmasın diye bir müddet erkekleri bekletirdi ki kadınlar iyice çıksın, ayrılsınlar, dağılsınlar. Ve kadınlar sadece gece namazlarına gelirdi mescide. Yatsı ve sabah namazlarına gelirdi, karanlıktan yaralanarak tam bir tesettür içerisinde böyle olurdu. Bunları gözetirdi. Benden sonra diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam erkekler için kadından daha zararlı bir fitne yani imtihan sebebi bırakmadım diyor. Yani her şey konusunda o kadar çok önlemler aldım ki yalnız kadınlar noktasındaki bu imtihan üzerinizde devam ediyor. Yani kadınlarla dikkat etme konusunda kadınlarla ilişki konusunda Allah Resulü Aleyhisselam böyle umumi bir tehditten bahsediyor yani insan sürekli bu riske açık kendi zamanında aldığı tedbirlerden bahsettik kapıyı böyle demişti yani bu kapıyı kadınlara ayırsak sadece bir teklif olarak ama yapmadı bunu fiil olarak yapmadı ama kavli var işte bu kavli hayata geçirmek Ömer radıyallahu anhası buldu. Dolayısıyla Ömer radıyallahu hanım bu icraatı peygamber yapmamış olsa dahi aslında peygamber aleyhissatvesam'ın sünnetine dahildir. Kesinlikle ona onun sünnetine muhalif değil. Bunun gibi şeylerin ayrımını yapmak lazım ama duyu yasaklamak gibi bir durum olursa, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olan bir şeyi yasaklamak gibi bir durum olursa, İbn Abbas Radyalan'da dediği gibi durum. Yani bu Ebu Bekir de olsa, Ömer da olsa, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olan bir şeye aykırı olan kabul edilemez. Yani bu iki dengeyi oturtmak lazım. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmadığı her şeyi yapmak illaki bidat değil, raşit halifelerin uygulamalarına dikkat etmek gerekir. Gerektirici sebepler değerlendirilir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında bu gerektirici sebepler ortaya çıkmış mı çıkmamış mı? Bunlar değerlendirilir. Bununla ilgili e, geniş olarak işte bidatler ilmi e, derslerimiz var. Bu ders kayıtlarını takip edebilirsiniz. Bizim burada anlatmaya çalıştığımız şey şu. E, bu ümmet evet Peygamber ve Vesselam'ın haber verdiği gibi daha e, vefat ettiği andan itibaren ihtilaf etmeye başlamışlardır. Çünkü artık Peygamber gibi bir kurum oradan kalkmış, zaten din de tamamlanmış, yani din kemale ermiş. Daha önceki ümmetlere e, verilmeyen bir haber bize verilmiş. Yani bizim artık e, Kur'an ve sünnet dışında başka bir deliyle kesinlikle ihtiyacımız yok. Yani bu kadar nettir aslında bu mesele. Bu mesele işte kıyaslar ile, keşifler rüyayla, şunla bunla ek bir şeyler icat etmeye çalışanlar bu kadar net bir hakikate muhalefet ediyorlar. Rüyayla dine yeni bir hüküm eklenip çıkarılmaz. Keşifle böyle bir şey, ilhamla böyle bir şey söz konusu değil. Aynı şekilde rey'lerle de, kıyaslarla da böyle bir şey söz konusu değil. Ama Bugün insanlar mutlaka dört mezhepten birine mensup ve bu mezhebin kurallarında sünnetin dışında pek çok esaslar var. Kimisinde icma ve kıyas vardır sadece, kimisinde kıyas yoktur da bunun yerine istihsan vardır, istishab vardır, mesalihi mürsele vardır, pek çok delil üretme kaynakları vardır. Tasavvufçu kesimlerde ise buna keşif, keramet, ilham gibi şeyler de eklenmiştir. Halbuki din kamildi. Ne gerek var bunlara? Bizim dinimizde bunlara ihtiyacımız yok. O halde bu keşif ve kerametin, ilhamların ne manası var derseniz bunlar tamamen ferdidir. Yani ferdi maslahatlarla ilgilidir. Mesela bir rüya görürsün. Allah bu rüyada mübeşşirattır, bu müjdedir veya korkutmadır. Seni yapmaman gereken bir şeyden sakındırabilir bu rüyayla. Veya yapman gereken bir şeye teşvik edebilir, sevindirebilir, herhangi bir konuda gönlünü genişletebilir. Bunlar olabilir. Ama bunların hiçbirisi dine yeni bir hüküm eklemez. Helali haram yapmaz. Bu yüzden rüya, keşif, rey, kıyas bunların hepsinin mutlaka Kur'an ve sünnete arz edilmesi gerekir. Kur'an ve sünnete aykırıysa buna itibar edilmez. Mesela ilham tarzından gönle şöyle bir şey ilham edilir veya rüya gösterilir sana. Yarın şu kadar para kazanacaksın. Şöyle falanca ile gidersen orada şu işi yaparsan işlerin açılacak. Sen ertesi gün uyandın ve dedin ki ben falanca işi yapacağım ve şu kadar para kazanacağım dedin. Ne oldu? Gaybtan haber verdin. Halbuki bu rüyayı Kur'an ve sünnete arz etmen gerekirdi. Kur'an ve sünnete arz etmen demek gayb hakkında bir şey Söyleyemezsin demek. Yani bununla imtihan ediliyorsun. Bu imtihan ediliyorsun. Ben yarın şu kadar para kazanacağım. Bak bunu söylediğin anda, yani buna itikad edebilirsin. Hani rüyanda gördün, o rüyanın beklenisi içerisinde olabilirsin. Ama dilinden çıkarıp da insanlar, ben yarın şu kadar para kazanacağım diyerek, gayb iddiasında bulunduğunda, Allah korusun, bu imtihanı kaybetmiş olursun. Yani e, bu gibi... Kur'an ve sünnet dışında bazı insanların delil edindiği şeyler mutlaka Kur'an ve sünnete arz edilmesi gereken şeylerdir. Ee, Kur'an ve sünnet bunları ya kabul eder ya reddeder. Kabul ettiğinde biz Kur'an ve sünneti alırız. Yine bunlara ihtiyaç duymayız. Ebu Hureyli Radyalan diyor ki, Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu, Yüz çevrenler dışında ümmetimin hepsi cennete girer. Ey Allah'ın Resulü yüz çevrenler kimlerdir denildi. Yani bu e, cennete giremeyecek olan kimlerdir bu yüz çevirenler. Nebi Aleyhissatvesam buyurdu ki bana itaat eden cennete girer. Bana karşı gelen ise yüz çeviren demektir. Yani cennete girmekten mahrum kalacak olan peygamber Aleyhissatvesam'a karşı gelendir. Bunu Buhari İhsan babında rivayet eder. Şu rivayetle bugünkü dersi tamamlayalım. Ebu İyas Seleme bin Amr bin Ekva radıyallahu anten Adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında sol eliyle yemek yedi. Nebi aleyhisselatü vesselam adama sağ elini buyurdu. Adam yapamıyorum deyince az önce bahsettiğimiz şey yani gönüllerinde hiçbir sıkıntı olmadan tam anlamıyla teslim olmak yani gereğini yerine getirmek. Ama adam diyor ki yapamıyorum belki de adam solak. Yapamıyorum diyor. Peygamber aleyhisselatü vesselam böyle diyor yapamıyorum diyor. Nebi aleyhisselatü vesselam yapamaz ol diyor. Çünkü adam bunu sadece kibrinden dolayı yaptı. Bu beddua üzerine o adam elini bir daha ağzına götüremedi. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Bunun benzeri yine Ebu Rafi radıyallahu anh'ta gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam işte ön kol kemiğini severdi koyunun, ön kol kemiğini istiyor, veriyor Ebu, Talha Ebu Rafi radıyallahu anh. Allah Resulü yiyor, bir tane daha istiyor, onu da veriyor. Bir tane daha deyince Ebu Rafi radıyallahu anh diyor, Resulü. Yani bir koyunun ancak iki tane ön kolu vardır. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, şayet itiraz etmeseydin de, e, itaat etseydin sen vermeyip devam edecektin diyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a itaat böyle. Yani gördüklerin, gördüğün, gözünle gördüğün, müşahede ettiğin alemin gerekleriyle sakınla vahide gelenlere itiraz etme. Yani çok ters de görünebilir sana. <gülüyor> Yani nasıl olur? Allah'ın hazineleri geniştir. Ee, bu bizim akılla karşı duracağımız bir şey değil. Vahiy ancak aklın teslim olması gereken bir şeydir. Biz bu vahiye iman ettikten sonra ona itiraz etmeyiz. Artık aklımızı vahiye teslim ederiz. Aklımız yine faaldir. Fakat vahiyin ekseninde faaldir. Vahiye uygun düşünür olaylara, vahiyin ışığında bakar. Ee, vahiye ters gelen şey bizim aklımıza da ters gelir akıl demek ki mutlak bir ölçü değil. Akıl eğer mutlak bir ölçü olur da vahide bu aklın süzgecinden geçirilmeye başlanırsa insan vahiden pek çok şeyi inkar eder, reddedebilir. Hakikat öyle olmadığı halde. Mesela geçmiş asırlarda insanların mikroskobu yoktu. Gelişmiş teknolojik görüntüleme cihazları teknik imkanlar yoktu. Ama Peygamber Aleyhisselat Resan buyuruyordu ki Birinizin kabına sinek düştüğü zaman onu tamamen daldırsın. Zira onun bir kanadında zehir, diğer kanadında panzehir vardır. Ama sinek kendini korumak için zehir olan kanadının üzerine doğru düşer diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kendini korumak için o kanadı üzerine düşer diyor. Bu sebeple diyor birinizin kabına sinek düşerse tamamen onu daldırsın, ondan sonra çıkarsın, atsın diyor. Mutezile, bu hadis kendilerine ulaştığı zaman Mutezile, akılcılar... Bu hadise itiraz ettiler. Böyle şey olur mu? Yani peygamber pisliği emreder mi? Falan filan diye. Epey bir müddet itiraz ettiler. Aklın gereği bu hadisi inkar etmekti onların nezdinde. Pek çok insan bu şekilde inkar etti. Ta ki son asırlarda artık teknolojik imkanlar gelişince bazı tabipler, tıp ilmiyle, laboratuvarlarla ilgilenen bazı kimseler bu işi araştırdılar ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi sineğin kanatlarından birinde bir hastalık mikrobu bulundu ve sineğin o kanat üzerine, aynı haber verildiği gibi o kanat üzerine düştü. Diğer kanadında da o hastalığın tedavisi olan kan olduğu tespit edildi. Bundan sonra akılcılar, e, akılcıların durumu nedir? Onlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmediler. Tıp bunu tespit ettiği için bunlar sadece tıbba iman etmiş oldular. Ama Peygamber'e iman etmiş olmadılar. Çünkü tıp bunu tespit etmeseydi bunlar yine Peygamber inanmayacaktı. Bu sebeple biz, e, yani o şu anki şeyimizle, bazı şeylerin künhünü idrak edemiyoruz. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cennetten, cehennemden bahsediyor. Bazı şeyler dünya aklımızla anlayamayacağımız şeyler. Veya hali hazırdaki ortamda anlayamayacağımız şeyler. Kıyamet alametlerinden öyle bahsediyor ki bazılarını halen daha pek çok teknolojik gelişmeler olmasına rağmen ve 10 sene, 20 sene önce duysak inkar edip reddedeceğimiz, gülüp geçeceğimiz şeyleri artık gözümüzle e, görüp her gün muhatap olduğumuz şeyler haline gelmiş olmasına rağmen halen daha görmediğimiz ve ileride belki eğer ömrümüz olup da olacağımız olaylar var. Bunlardan haber veriyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bunlara çıkmadıkça iman etmem dediğinde peygambere iman etmiş olmuyoruz. Gördüğüne inanmış oluyorsun. Görmediğine iman etmiş olmuyoruz. Din ise gaybe iman etmektir. Allah ve Resulü tarafından bildirilen gaybe. Her gaybede değil. Allah ve Resulü'nden bildirilen gaybe. <gülüyor> Şeyhler de kayipten haber veriyor. Kahinler de, müneccimler ee, ne deniyor onlara? Medyumlar da, harraflar da kayipten haber veriyor. Bunlara iman edersen bu küfür bak. İttibat evi devreye giriyor burada. Da. Bunlara itikad ettiğinde, yıldız fallarına itikad ettiğinde bunlar küfürden bir şube. Ama bizim Gayb konusundaki, gayba iman konusundaki tevhidimiz sadece Allah'tan ve Rasulü'nden gelen gayba iman etmektir. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de ve yu'minune bil gaybi elif lam taksıyla e, yani belirli bir gaybten bahsediyor. İşte bu elif lamlı gayb Allah ve Resulü tarafından bildirilen gayb'tır. Müminlerin vasfı bu gaybe iman etmektir. Biz görmediğimiz halde Kulaklarımız işitmediği halde, duyu organlarımızla algılamadığımız halde bu yüzden cennete, cenneme iman ediyoruz. Ee, ölümden sonra kabirle karşılaşacağımız şeylere iman ediyoruz. Mu'tezle ise bunlara iman etmiyor bazı şeylere. Kabir azabını inkar etmeleri gibi. Allah yardımcımız olsun. Bir sonraki derste riyaz Salih'in kitabının 161. hadisiyle aynı babdan devam edeceğiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşadenle ilahe illan şerikelek ve estağfurke ve bilek.